Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İskoçya merkezli enerji şirketi Kuzey Denizi üzerinde kurulacak ve toplamda 3,6 gigawatt enerji üretme kapasitesine sahip olacak olan Dogger Bank rüzgar çiftliği için Norveç merkezli enerji şirketiyle finansal bir anlaşma imzaladı. Şirketin yaklaşık 6 milyar sterlin yatırım yaptığı proje dünyanın en büyük offshore rüzgar çiftliği olacak ve her iki şirketin de iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı Havzası'nda incelemelerde bulundu. İzmir'in can damarı konumundaki barajda su seviyesinin büyük ölçüde azaldığı ve durumun gözle görülebilir bir hal aldığını belirten Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere tasarruf çağrısında bulundu. Başkan Soyer, şu anda İzmir'in can damarı diyebileceğimiz tahtalı barajı havzasındayız. İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan tahtalı da geçen yıl aynı zamanlarda %65 dolluk seviyesi vardı. Bugün %35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm, çok ciddi bir tehdit kapımızda dedi. İnsanlığın küresel ısınma gibi tehditle baş başa olduğunu, iklim krizinin Kuraklığı da beraberinde getirdiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kentin de büyük bir kuraklıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Soyar, bu nedenle suyumuzu mutlaka çok daha dikkatli, çok daha özenli kullanmak zorundayız. Gerçi bir yanda pandemi var. Bu nedenle hijyenden dolayı su kullanımının artması söz konusu ama hijyen daha da çok su tüketmek anlamına gelmiyor. Daha doğru ve yeterli suyla da hijyen sağlanabilir. Ben tüm İzmirlileri bu konuda duyarlılık göstermeye, suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum diye konuştu. Başkan Soyer, yurttaşların titiz bir şekilde su konusunda tasarruf yapmasını istedi. İzsu Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alp Soykan da şunları söyledi. Barajın yüzey alanı tam dolu olduğunda 24,5 km2 ve de 306 milyon metreküptür. Senelik bu barajdan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Eğer hiç yağmur yağmazsa şu anda suyumuz 320 gün yetecek kadar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesi İzleme merkezine bağlı. Sürekli izleme merkezi verilerine göre Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de. Düzce'de temiz hava için 0 ile 50 arasında bulması gereken endeks değeri 174'e kadar yükselmiş. İkinci sırada bundan çok daha iyi olmayan 172 ile neresi var dersiniz? Başkent Ankara. En kalitesiz havaya sahip 3. şehir ise 171 endeksiyle Hakkari. Havası en temiz şehir ise Bursa. Bursa'da hava kalitesi endeksi 10 olarak ölçüldü. Türkiye'nin 4 büyük şehrinden birisi olan İstanbul'da ise hava kalitesi 96 ile ölçüldü. Orta derecedeyken İzmir'de 111 endeks ölçümü ile havası hassas bölgeler arasında. Hala hepsi de çok kirli. Belki Bursa harici. Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin inşaatı halkın tepkisine ve bilim insanlarının geri dönüşü olmayan felaketlere neden olacağı açıklamalarıyla sürüyor. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, Akkuyu Nükleer Santrali'nin hukuken geçerli bir ÇED raporu ve hukuken geçerli bir üretim lisansı olmaması ile ilgili açtıkları, Davaya katılım çağrısı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden chat süreci başlatılması için yapılan idari başvuru bakanlık tarafından reddedilmişti. Davanın ilk duruşması öncesinde açıklama yapan avukat Atal, santralin zeminine dikkat çekti. Her biri 14.000 ton ağırlıkta olan 4 reaktör zemine binmeden zemin betonu 2018'de kendiliğinden çatladı. Olası bir kaza halinde Mersin'e 8, Adana'ya 12, tüm Orta Doğu'ya 48 saatte radyasyon yayılacak. Akkuyu projesi daha fazla zarar neden olmadan derhal durdurulmalı, tarihi ve yok edici hatadan ve ısrardan vazgeçilmeli, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları Amazon yağmur ormanlarındaki bazı nemli bölgelerin kurak havalardan olumlu etkilenebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar toprak ve havadaki nemin fotosentezi nasıl etkilediğini inceledi. Araştırmalarda genellikle su stresinin olumsuz bir senaryo yaratacağı düşünülüyordu. Küresel ısınmayla birlikte kuraklaşan toprak ve havanın Amazon'daki bitki örtüsüne zarar vereceği, bunun da fotosentez seviyesini azaltarak karbon emilimini düşüreceği öngörülüyordu. Ancak dünyanın en büyük yağmur ormanında çok yağış alan bölgelerde Kurak havaya maruz kalan bitkiler fotosentezle daha verimli şekilde yaprak içiyorlar. Öte yandan araştırmacılar bunun da tabii bir sınırı olduğunu, yüksek sıcaklıkların bu bölgelerde ciddi hasar yol açacağına dikkat çekti. Kolombiya Üniversitesi'nden çevre bilimci Pierre Gentini araştırmanın sonuçlarını şöyle açıklıyor. Bu çalışma mevcut modellerin aksine Amazon yağmur ormanlarının bol yağış alan bazı bölgelerinde